Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil ala Muhammedin. Ve Şimdi biz geçen dersimizde dedi ki, Ehl-i sünnetin tekfir meselesindeki konumu Ve bir giriş yaptık. E, yapmış olduğumuz girişte de bir konu eksik kaldı. Eksik kalan konumuz da ne? Eksik kalan konumuz da hüccetin ikamesi meselesi. Yani biz dedik, zahir olmayan, açık olmayan, kapalı meselelerden birinde bir Müslüman eğer küfür ameli işlerse veya küfür sözü söylerse veya küfür inanış biçimiyle itikad ederse buna birinin hücceti ikame etmesi lazım, öyle mi? Hüccet ikamesi ne demektir? Kim hücceti ikame edebilir vesaire Bunlar hepsi ne? Bunlar hepsi konumuza dahil olan meseleler. Tabii konumuza gelmeden önce geçen dersimizi e, tekrardan şöyle bir özetleyelim inşallah bir kısa bir şekilde diyelim ki insanlar İslam'ın nazarında iki kısma ayrılırlar. Bir Müslüman olan insanlar, iki müşrik olan insanlar. Öyle değil mi? Dedik müşrik olan insanlar kimlerdir? Müşrik olan insanlar şirk üzere yaşayan ve şirki din olarak benimseyen insanlar, bunlar kimdirler? Bunlar müşriktirler. Bizim konumuz bunlar değiller. Çünkü bunlar, Risalet kendilerine ulaştırmadan önce de, Risalet kendilerine ulaştıktan sonra da, bunlar nedirler? Bunların ismi müşriktir. Sadece bunların neresinde ihtilaf vardır? Bunlara eğer Risalet ulaşmamışsa, bunlar kıyamette azap görmezler. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle bunları imtihan eder, kıyamet gününde, Fetret ehli gibi ve daha sonra Allah azze ve celle bunları eğer imtihanı kazanırlarsa cennete, imtihanı kaybederlerse cehenneme gönderir. Ama şirk üzere yetişip, şirki din olarak benimseyen insanlar velev kendilerini semavi bir dine nispet etseler de, velev var olan bir kitaba iman ettiklerini iddia etseler de, velev bir peygamberi benimseyip onun şeriatıyla amel ettiklerini söyleseler de, bu insanlar müşriktirler. Öyle mi? Mekkeli müşrikler gibi Yahudiler gibi, Hristiyanlar gibi yani Yahudi ve Hristiyanlar peygamberimiz gelmeden önce de müşriktiler. Öyle değil mi? Yahudi ve Hristiyanlar peygamberimiz gelmeden önce de kafirdiler. Neden? Çünkü küfür dinini din olarak benimsemiş ve küfür üzerine yaşıyorlardı. Bu bugün de böyledir. Yani bir insan hangi peygambere ister Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olsun, ister başka peygamber olsun kendini nispet etse de lakin şirk üzere yetişmiş ve şirki din olarak benimsemişse bu insan müşriktir bizim burada anlatmış olduğumuz konuyla da bunun bir alakası yoktur, öyle mi? İkincisi ise Müslüman olan insanlar dedik. Müslüman kimdi? Müslüman şirkten tevbe eden ve Allah Azze ve Celle teslim olan demekti. Öyle mi? Şirkten tevbe eden ve Allah'a ve Celle'e teslim olan demekti. Burada Allah Azze ve Celle söylüyordu, değil mi? Fa in tabu wa qamul salate wa atabuz zakate fa din. Şirkten tövbe ederlerse namazı kılıp zekatı da verirlerse onlar dinde sizin kardeşlerinizdirler diye. Şirkten tövbe edip İslam olan insanlar ise demiştik ki bazen şeriata muhalefet edebilirler. Öyle mi? Bu küfür noktasında da olabilir, şirk noktasında da olabilir. Eğer şeriata muhalefet etmiş oldukları nokta usulü dine dahil olan ve dinde zorunlu bilinmesi gereken mes'elelerdense Öyle mi? O zaman bu insanlar ne yapılırlar? Tekfir edilirler ve bunların mazeretine de ne yapılmaz? Bunların mazeretine de bakılmaz. Müslüman olsalar bile. Lakin küfre giren, şirke giren insanların küfre ve şirke girdikleri nokta kapalı olan meselelerdense, yani herkesin bilemeyeceği ancak ilim ehli olan insanların bilebileceği veya delili kapalı olan veya vakası kapalı olan meselelerdense, o zaman demiştik ki bu insanların tekfiri için şartların yerine gelmesi, engellerin de ortadan kalkması gerekir, öyle mi? Demiştik ki şartları zikretmemiz, engelleri zikretmemiz demektir. Engelleri zikretmemiz, şartları zikretmemiz demektir. Çünkü ikisi de birbirinin neyidir? İkisi de birbirinin zıttıdır. Tabi bir insanın tekfiri şartları ve engellerine bakabilmemiz için demiştik ki bu insanın ne olması lazım? Makdur aleyhi olması lazım. Öyle mi? Yani Müslümanların kendisini yargılayabildiği ve Müslümanların kabdasında bulunan insan olması lazım ki bu insanda tekfirin engellerini ve şartlarını ne yapabilirim ee, araştırabilirim. Demiştik nedir? 1- Failde aranan şartlar var. 2- Fiilde aranan şartlar var. Tam bunun zıddına aynı zamanda neydi? 1- Failde aranan engeller. 2- Fiilde aranan engeller. Geçen dersimizde bunları anlattık ve dedik ki bunlar sadece başlıktır. Bunların neyi vardır? Bunların her birinin kendi içerisinde tafsilatı vardır. Bunların her biri apayrı bir nedir? Apayrı bir konudur. Şimdi o zaman burada iki tane meselemiz var. Biz diyoruz ki bir müslüman, müslüman olduktan sonra kapalı olan bir meselede Allah'a karşı şirk veya küfür işlerse buna tekfirin engelleri ve şartları araştırıldıktan sonra hüccet ikame edilmek suretiyle bu adam ancak o zaman tekfir edilebilir. Öyle mi? Burada o zaman karşımıza ne çıkıyor? Karşımıza iki tane mesele çıkıyor. Bir, açık olan mesele ne demektir? İki, açık ve kapalı mesele ne demektir? Usulü din, ma'lum mined dini bidarure ne demektir? İkincisi ise hüccet ikamesi nedir? Ve hüccet ikamesini ne yapar? Hüccet ikamesini kim yapar? Bu iki meselede dün bizim e, okumuş olduğumuz, paragrafın içerisinde mevcut olan, Lakin vakit yetmediği için bıraktığımız mesele. Şimdi birinci mesele usulü din dediğimiz meseleler veya zahir dediğimiz meseleler. Alimler farklı farklı isimler kullanmışlar ama hepsi ortak bir yere çıkıyor. Veya ota mahrum dini bir <gülüyor> darure herkesin dinde bilmesi zorunlu olan meseleler demiş olduğumuz şeyler. Bunlar nedir? Şeriatta Allah Azze ve Celle'nin bizzat nasıl kılmış olduğu meselelerdir. Bizzat nas kılmış olduğu meselelerdir. Bunlar nedir? Bunlar hepsi e, dinde zorunlu bilinmesi gereken veya usulü din olan meselelerdir. Mesela örnek veriyorum. Ve akimus salate namazı kılınız. Öyle mi? Namazı kılınız. Allah azze ve celle namazın kılınması gerektiğini nasıl kılmış mıdır? Kılmıştır. O zaman bu nedir? Bu dinde zorunlu bilinmesi gereken meselelerdendir. Öyle mi? İşki Allah azze ve celle nas ile haram kılmış mıdır? İşki haramdır diye. O zaman bu dinde nedir? Dinde zorunlu bilinmesi gereken meselelerdendir. Allah'a sadece ibadet edip Allah'a ibadette birlemek, bu Allah azze ve celle'nin emretmiş olduğu yani nas kılmış olduğu bir mesele midir? Nas kılmış olduğu bir meseledir. Bunu herkesin ne yapması lazım? Bunu herkesin bilmesi gerekir. Usulü din dediğimiz malum-i dini bir demiş olduğumuz meseleler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de nas kılmış olduğu meselelerdir ve bu meselelerde hüccet Kur'an'ın ulaşmasıyla herkese ulaşmıştır. Öyle mi? Kur'an'da nas olarak mevcut olan meselelerde Kur'an kime ulaşmışsa hüccet ona ulaşmıştır. Niye? Çünkü Peygamber Aleyhissalatu Vesselam diyor ki ve uhiye ileye hadal Kur'anu liunzirakum bihi ve Bu Kur'an bana vahiy yolundu ta ki ben onunla sizi uyarayım ve kendisine ulaşanlar da onunla uyarılsınlar diye. Öyle mi? O zaman şeriatta En'am suresinde bu ayet-i kerime ve uhiye ileyye hadal li li'unzirakum bihi ve men Kur'an-ı Kerim'de Allah azze ve nas kılmış olduğu meseleler veya sünnette peygamberimizin nas kılmış olduğu meseleler bizzat ismiyle yapılır veya yapılmaz dediği meseleler. Bunlar hepsi nedir? Kitabın ve sünnetin ulaşmasıyla insanlara hüccet ne yapmıştır? İnsanlara hüccet ulaşmıştır. Anlaşıldı mı? Kitabın ulaşmasıyla insanlara hüccet ne yapmıştır? İnsanlara hüccet ulaşmıştır. Kitabın bu şekilde açık bir şekilde veya sünnetin bu şekilde açık bir şekilde ismiyle kendisine işaret etmediği lakin düşünme yoluyla, istimbat yoluyla, iştihat yoluyla çıkarılan meselelere gelince işte hüccetin ikame edilmesi gereken meseleler budur. Yani karşımızdaki muhataba bak bu ayet-i kerimeden bu sonu çıkar diye anlatmamız gerekir ve şüphesi varsa şüphesini izah etmemiz gerekir. Bu da nedir? Bu da kapalı olan meseleler için geçerlidir. Tamam Kur'an-ı Kerim'de nas kılınmamış olan meseleler. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. O zaman ne diyeceğiz? Müslüman diyeceğiz, kitabın ve sünnetin olduğu toplumlarda Zahir olan usulü dine تعلق eden meselelerde ne değildir? Mazur değildir. Öyle mi? Niye? Kitap kime ulaşmışsa ona hüccet ulaşmıştır. Mesela alimlerin şu sözünü çok duymuşsunuzdur. İşte bu manayı söylüyorlar. Kim bunu yaparsa kafir olur. Ancak yeni müslüman olan ve uzak bir beldede yetişenler müstesna. Öyle mi? Kim şunu şunu yaparsa kafir olur. Ancak uzak bir beldede yaşayan ve yeni müslüman olanlar müstesna. Niye? Çünkü bunlar henüz ya yeni Müslüman olmuştur, hüccetten ulaşmamıştır, öyle mi? Veya adam uzak berlenedir. yaşadığı bölgeye hüccetin bizzat kendisi ulaşmamıştır, öyle mi? Bunlara ne yapılması lazım? Bunlara hüccetin ikame edilmesi lazım. Çünkü hüccet Allah'ın kitabıdır, Rasulünün sünnetidir. Bu da kime ulaşmışsa, çok açık bir şekilde zaten Allah Azze ve Celle buyuruyor. "Kul uhiye ile هَذَا Kur'anu ''De ki bu Kur'an bana vahyolundu.'' لِأُنْذِرَكُمْ bihi" onunla sizi uyarayım diye men belaga ve kime ulaşırsa yani kime ulaşırsa o Kur'an o Kur'an'la uyarılsın diye o zaman inzar hüccet ikamesi neyle yapılmıştır? Kur'an-ı yapılmıştır kime ulaşmışsa da ona ulaşmıştır bizim konuşmuş olduğumuz mesele ne? ya kitabın ve sünnetin kendisine ulaşmadığı ki bugün böyle bir şey neredeyse yok veya da mevzunun kendisi kapalı bir mevzudur مَعْلُوم مِنَ bir darura olan meselelerden değildir yani açıklığa açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç vardır. bu tip bir meseledir. Burada ise İslam'a girmiş olan bir müslüman eğer muhalefet ederse ona bunun açığa kavuşturulması lazım. bak senin bu yaptığın yanlıştır bu ayete veya bu hadise terstir, gelsen bu yanlışından ne yap gelsen bu yanlışından dön diye ve tekfirin engelleri demiş olduğumuz cehalet var mıdır. Tevil var mıdır? ikrah var mıdır? Hata var mıdır? İşte bu fiil ondan şer'i yollarla subut bulmuş mudur? Bu fiilin küfür olduğuna delalet eden nas açık mıdır? Açık değilse biz onun gözünde açtık mı? Açıklığa kavuşturduk mu? Bunların hepsinin ne yapılması lazım? Bunların hepsinin tespit edilmesi lazım. Burası anlaşıldı. Öyle değil mi? Yani açık mesele nedir? Kapalı mesele nedir? Bu anlaşıldı. Mesela örnek veriyorum. Bir insan namazın vücubiyetini inkar ederse. Normalden namazın vacip olduğu ma'lum mined bir bidarure değil midir? malum-ı bir zorunludur. Öyle mi? Mesela alimler demişlerdir ki bir insan namazın vücubiyetini inkar ederse ve bu insan Müslümanların arasında yaşayan bir insansa, bilmiyorum iddiası ondan kabul edilmez. Lakin bu adam uzak bir beldede yaşıyorsa veya yeni İslam'a girmişse, bilmiyorum iddiası kabul edilebilir. Niye? Çünkü yeni Müslüman olanın bunu duymamış olması muhtemeldir. Öyle mi? Veya da uzak beldede yaşayıp Kur'an'ın kendisine ulaşmadığı bir insanın bunu bilmemiş olması muhtemeldir, öyle mi? Lakin Müslümanların içerisinde yaşayan bir adam bugün mesela düşünsenize istersen müşrik olup da kendini Müslüman diye isimlendirenler olsun istersen gerçekten Müslümanlar olsun ben hiç namaz diye bir şey duymadım dese laikler bile güler öyle değil mi? Çünkü namaz herkesin bildiği ortak meselelerden bir tanesi tamam demek ki meselelerin مَعْلُوم مِنَ الدِّينِ بِدَّرُورَةِ oluşu zamandan zamana Mekandan mekana göre ne yapabilir? Değişebilir. Neye bağlıdır? Hüccetin varlığına ve yokluğuna bağlıdır. Öyle mi? Hüccetin varlığına ve yokluğuna bağlıdır. Her mevzunun hücceti değişiktir. Mesela örnek veriyorum. Bir adam dedi ki ben Allah'ın varlığını kabul etmiyorum ve bu adama ne Kur'an ulaştı, ne Resul ulaştı, ne Allah anlatan bir adam ulaştı. Bu adam mazur mudur? Niye? Çünkü Allah'ın varlığı Kur'an'la bilinen bir şey değil, semadaki, yerdeki ve gökteki Allah'ın yaratmış olduğu ayetlerle ve fıtratta yaratmış olduğu hüccetle bilinen bir şeydir. Öyle mi? Bak onun hücceti her zaman mevcuttur. Her zaman ve mekanda yaşayan insanlar için bu meselenin hücceti nedir? Bu meselenin hücceti mevcuttur. Öyle mi? Bu meselenin hücceti mevcut mudur? Mevcuttur. Öyleyse bu adamların işte bana Kur'an ulaşmadı, ben uzak belgede yaşadım bu şey değildir, geçerli değildir. Yani mevzuların مَعْلُوم مِنَ bir darura olması zahir mesele olması, açık mesele olması أُسُولُ dine taalluk ediyor denmesi neye bağlıdır? Hüccetin varlığına ve hüccetin yokluğuna bağlıdır. Anlaşıldı burası değil mi? Net bir şekilde anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. O zaman bu zamandan zamana Mekandan mekana göre değişebilir, öyle mi? Şu anda bizim içimizde yaşayan bir adam namaz vacip değildir derse usulü dinden olan bir olan bir şey inkar etmiş olduğu için hiç engele şarta bakmadan tekfir edilir. Doğru mu? Peki Afrika'nın balta girmemiş ormanlarından biri çıksa yeni Müslüman olsa ben namaz namaz bilmiyorum dese tekfir edilir mi? Edilmez çünkü bilmeme ihtimali vardır. Kitap ve sünnet ona ulaşmamış, din ona tamamen ulaşmamış ne olabilir? Olabilir, onun için ne yapmak lazım? Onun için bakmak lazım. Tabii bu, bunu bu saydıklarımız kimin için geçerli? En başa dönüyorum. Şirkten tevbe edip İslam dinine girmiş olan insanlar için geçerli. Tamam? Şirkten tövbe edip İslam dinine girmiş olan insanlar için geçerli. Burası anlaşıldı öyle değil mi? Tamam. Şimdi o zaman diyelim ya gerçekten kapalı bir mesele? veya zamana ve mekana göre kapalı olan bir meselede Müslüman Allah azze ve muhalefet etti. Örneğin bu adam Müslüman, mümtenidir, değil عليه, yargılıya bildiğimiz soru sorabildiğimiz bir vatandaş. Biz şimdi bu adama hüccet ikame ederken bu hüccet ikamesinde aranan şartlar nelerdir? Tamam? Hüccet ikamesinde aranan şartlar nelerdir? Şimdi bir hücceti ikame eden adamın adet sayısı şart değildir. Bir kişi de olabilir. Öyle mi? Yani bir insan muhalefet ettiği zaman 10-15 tane adamın onu uyarmasına ne yoktur? Gerek yoktur. Tek bir tane Müslüman dahi ona ne yapabilir? Tek bir tane Müslüman dahi ona hücceti ikame edebilir. Öyle mi? Bunun delili ne peki? Peki bütün peygamberlerin kavimlerine tek gelmesi ve peygamberimizin hem fer'i bir meselede hem de usulî bir meselede bölgelere elçilerini tek göndermesi, öyle mi? Namazda kıblenin değişmesinde bu nedir? Bu fer'i bir meseledir. Peygamberimiz tek bir tane adamı insanlara bunu tebliğ etmesi için göndermiştir, öyle mi? Peki insanların İslam dinine icabet etmesi, bu usulü dinle alakalı bir meseledir. Peygamberimiz Muaz Cebeli Cebeli'yi Yemen'e tek başına göndermiştir. Tamam? O zaman iki tür meselede de hujjeti ikame eden adam tek bir adam olabilir. 3 2 bu birinci şart. Hujjeti ikame eden adamın hujjeti ikame ettiği meselede bilgi sahibi olması. Hujjeti ikame edecek olan adamın hujjeti ikame ettiği meselede ne olması? Bilgi sahibi olması. Niye? Çünkü Allah azze ve Celle diyor ki: "Felevla nefer min kulli firqatin minhum ta'ife leyetefehhu fi'd-dine ve linziru kavmhum iza raca'u ilehim la'allehum Onların hepsi savaşa çıkmasın. Onların içinden bir taife geri kalıp dinde fakihleşsin. Yani bilgi sahibi olsun ve kavimleri geri döndüğü zaman da onlara ne yapsınlar uyansınlar. Leyunziru <gülüyor> kavmahum Yani insanları uyaracak olanların uyardıkları meselede fıkıh sahibi, bilgi sahibi olmaları gerekir. Çünkü cahilu şey'i kefaqidihi ve faqidu şey'i la Bir şeyin cahili onu kaybeden gibidir. Bir şeyi kaybedenin de başkasına vermesine değildir. Mümkün değildir. Öyle mi? Bir şeyin cahili onu kaybeden gibidir. Bir şeyi kaybedenin de kaybettiğini başkasına vermesi mümkün değildir. Ondan dolayı tabi bu ne demektir? Hücceti ikame eden müctehid olacak değil. Hücceti ikame eden e, çok büyük bir alim olacak değil. Hücceti ikame eden, hücceti ikame ettiği meselede bilgi sahibi olacak. Tamam Yani mesela örnek veriyorum. Adam geldi baktı ki bir tane müslüman, Misal olarak söylüyorum, birini tazim olsun diye Allah'tan başkasına yemin ediyor mesela, tamam mı? Babalarıma yemin olsun ki diyor mesela. Hem de babalarını tazim etmek adına yani böyle şirke götürecek boyuta yemin ediyor mesela. Bir müslüman geldi buna dedi ki, arkadaş Allah'tan başkasına yemin edilmez. Peygamberimiz buna şirktir diyor, bunun delili de Allah diyor namazı kılın zekatı verin. Bu adam hücceti kavme edemez, öyle mi? Çünkü hica, hücceti kavme ettiği mesele de ne değildir? Bilgi sahibi değildir. Lakin dese ki Resulullah buyuruyor ki "Men حلف ala غير الله فقط Allah'tan başkasının üzerine yemin eden muhakkak ki şirk koşmuştur. Bitti. Hücceti kavme oldu. Niye? Hüc bunun yani bu muhalefetin hücceti olan meseleyi adam karşı tarafa ulaştırdı. Mevzu ne oldu? Mevzu bitti. Anlaşıldı mı? Yani bilgi sahibi olacaktan kastımız bu. Yoksa çok böyle alim olacak vesaire vesaire. Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey söz konusu değildir. Yine bu şartta en çok çarptırılan mesele hücceti ikame edenin karşıdaki insanın kabul ettiği bir insan olması şart değildir. Öyle mi? Hücceti ikame... Böyle olursa kainattaki bütün milletler mazurdurlar. Çünkü tüm milletler peygamberlerini ne yapmamışlardır? kabul etmemişlerdir. Bizim kavimlerimizin reislerine bu kitap indirilseydi ya, Taif'ten veya Mekke'den iki reise bu kitap indirilseydi ya, öyle mi? Ey Nuh biz sana ve senin tabi olanları rezillerden başkası olarak görmüyoruz mesela. Bu sözü söyleyenler, peygamberlerini kendi gözlerinde hüccet ikame edecek seviyede görmeyen insanlardı. Ama bu iddiaları ne değildi? Bu iddiaları Allah tarafından kabul görmedi. Demek ki hücceti ikame edecek olan insanın, Hücceti ikame ettiği insan tarafından kabul edilen ve hücceti ikame etmeye elverişli bir adam olduğu noktasında onay almasına gerek yoktur. Öyle mi? O meselede bir sahibi olması yeterlidir. İki mi dedik? Üç, hücceti ikame eden adamın adalet sıfatına sahip olması gerekir. Hücceti ikame eden adamın adalet sıfatına sahip olması gerekir. Çünkü Allah Azze ve Celle diyor ki اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَئِنْ tebeyyen Fasık size bir haber getirdiği zaman onu açıklığa kavuşturun diye. Eğer hücceti ikame eden adam dine göre adalet sıfatını yitirmişse bu adam ne yapamaz? Bu adam hücceti ikame edemez. Çünkü kendi haber verdiği meselelerin tek tek neye ihtiyacı vardır? Tebeyyüne, araş araştırmaya ihtiyacı vardır. Bu sebepten ötürü bu adam ne yapamaz? Bu sebepten ötürü bu adam hüccetini ikame edemez. Dördüncü şart, hücceti ikame edenin, hücceti ikame ettiği insanların lügatını bilmesi gerekir, öyle mi? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ Biz her kavme kendi lisanında Peygamber gönderdik ki onları açıklasın diye, öyle mi? Benim karşımdaki adama kapalı bir meseleyi açıklığa kavuşturmam veya delilini kendine hatırlatabilmem için, önce benim neyi bilmem lazım? O lügata açıklayacak kadar, o lügata sahip olmam ve o lügata hakim olmam gerekir. Öyle mi? Öyle. Ha bunlar şartlar. Tamam. Üçüncü şartla ilgili neyi söyleyeceğiz? Üçüncü şartla ilgili fasıklık veya adalet dine göredir. Ha, bak o kaydı unutmayın. Tamam. Yani karşıdaki adama göre mesela bütün kâfirlere göre peygamberler yalancıdır. Bütün kâfirlere göre peygamberler dalga geçirmesi gereken insanlardır. Bütün kafirlere göre işte mesela Peygamberimiz Yahudi ve Hristiyanlardan haber alıp onların dinini bunlara anlatandır. Veya anlattıkları Esatirul Evvelin'dir. Öncekilerin satırlarıdır. Bunlar değil. Yani karşıdaki seni adaletli görüyor veya görmüyor bunun bir önemi yok. Sen dine göre adalet sıfatına sahip olman lazım. Yani Allah'ın büyük günah dediği haram demiş olduğu meseleleri ne yapmaman lazım? Sürekli işememen lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi diyelim ki Hüccet'i ikame edecek olan adam, bu şartlardan herhangi birini yitirdi. Ne olacak? Hüccet'i ikame eden adam, bu saymış olduğumuz mes'elelerde, şartlardan bir tanesini yitirdi. Ne olur? Hüccet olur. Olmaz. Hüccet ikame edilmiş olur. Nasıl olur? Hemen olmaz. Süreyle olur. Ben hücceti ikame edemedimse onun üzerine araştırmak farz oldu. Öyle mi? Ben diyelim hücceti ikame edemedim. Ya bilgi eksikliğinden, ya adalet sıfatından, ya lügattan vesaire çatpat anlattım ama hücceti tam bir şekilde ikame edemedim. Hüccet ne olmaz? Hüccet ortadan kalkmaz. Ne olmuş oldu şimdi? Bunun üzerine dinle ilgili o meseleyi araştırması vacip oldu. Eğer taksir yaparsa, araştırmazsa, hüccetin mucibi olan delillerin varlığıyla beraber bundan yüz çevirirse veya o da umursamazsa, bu adama gene ne olmuştur? Bu adama gene hüccet iham olmuştur. Çünkü bu artık nedir? Muariddir. Yani hüccetin mucibi olan deliller var olmasına rağmen. Bu adam bunlardan ne yapmıştır? Bu adam bunlardan yüz çevirmiştir. Bunları araştırmamıştır. Öyleyse ne diyeceğiz? Evet belki o anda hemen hüccet kayım olmaz. Lakin o adamın üzerine ne vacip olur? Araştırmak vacip olur. Öyle mi? Din hususunda bir mevzu, bir muhalefeti, bir yanlışı kendisine arz edildiği için bu adamın ne yapması gerekir? Bu adamın araştırma yapması gerekir. Anlaşıldı mı? Anlaşılmayan bir şey? Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Şimdi okuyalım inşallah. Wa la zaman kalbuhu unu kalbi iman. iman. iman. olduğu zaman ikrah altında İkrah da neydi demiştik? Tekfirin engellerinden bir tanesiydi. Vale ükâfir o bir kimseyi tekrir etmezler min el müslüman bin her günahla tekrir etmezler. eğer şahit olursa büyük günahlardan olursa elleti o büyük günahlar ki iye du şirkin dışındadır. Fî innahum muhakkak yonlar la hükmetmezler ala hurteki bir büyük günah sahibi üzerine bir küfürle hükmetmezler. Ve inna ma anja yahkumun Onun üzerine onuzerne bil fısıkla fısıkla ve nafs-i imani malem yasahilla günahını helal görmediği müddetçe imanının eksikliğini ve fısıkla hikmelerler. Li inna çünkü Allah Tebaarak ve Teala dehulu diyor ki inna Allah'e muakak affetmez en yuş rakibi kendisine şirk veya bu fiilü marduğun özellikle bunun dışında kalanları affeder. Limen yaşa o dile din'e. Vamen kim Allah şirk koşarsa. Fakat iftara ifmen adiye Allah'a büyük bir iftira müjood. Ve diyor ki Allah Azze ve Celle, ya ibadiyel din'e ey ileri giden kullarım, enfusihim." Ya ibadiyel din'e asrafu, ala enfusihim. Ey nefislerine karşı israf edenler, aşırı gidenler. La teqnetu min rahmetillahi, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. İnne Allahe yegfirul gunude cemi'an, muhakkak ki Allah bütün günahları affeder. İnnehu muhakkak ki ol, huvel gafurur rahim, o gafurdur rahimdir. Ve idha mâtel abdu ala lembil, şayet bir kul günah üzere ödüğü zaman, bu neşşirki, şirk olmaksızın, lem yestahil lehu, bunu günah görmediği. Ee, onu helal görmediği günah üzere öldüğü zaman fe, emru, e, fe emruhu ilallahü teala onun işi Allah'a aittir İnşa azabehu dilerse azap eder ve inşa'a ghafara lehu dilerse de onu affeder hilafen e, aksine lilferakki firakit dealleti e, sapık fırkaların hilafına elleti o fırkalar ki tahkumu hükmediyon ala murteki bil keb kebirati büyük günah sahibine bir küfri küfürle hükmediyorlar. diyorlar. Ebu bil menzileti beyne'l iki menzil arasında bir yerdedir diye hükmediyor. Evet. Biz hatırlıyorsanız ne demiştik? Biz demiştik ki ehli sünnet nasıl ki imanı kısımlara ayırdığı gibi küfrü de ne yapmıştır? Küfrü de kısımlara ayırmıştır. Demiştir ki ehli sünnet bütün taatler imanın şubesidir. Bütün mahiyetler de nedir? Bütün mahiyetler de küfrün şubesidir. Öyle mi? Bütün taatler imanın şubesidir, bütün masiyetler de nedir? Küfrün şubesidir. Ve el-i sünnet masiyetleri iki kısmı ayırmıştı. 1- Haram olup da işlendiği zaman kişiyi küfre götürmeyen günahlar. 2- Haram olup da işlendiği zaman insanı küfre götürecek olan neler? Küfre götürecek olan günahlar. İnsanı küfre götüren günahlarda şirk koşmak gibi, Allah'tan başkasına dua etmek gibi, hakimiyet hakkını Allah'tan başkasına vermek gibi, Allah'tan başka kanun koyucu kabul etmek gibi, Allah azabecilerinin dışında herhangi bir mahlukata ibadet çeşitlerinden bir ibadeti yöneltmek gibi, dua, adak vesaire vesaire. Bunlar neydi demiştik? Bunlar insanı fiil bizzat kendisi küfre götür. Fiilin bizzat kendisi söylemiş olduğu söz yapmış olduğu fiil, inandığı inanış biçiminin bizzat kendisi yani sözün kendisi, fiilin kendisi, itikadın kendisi adamı küfre götürür. Öyle mi? Öyle. Demiştik bunun delilleri nedir? Çünkü Allah Kur'an-ı Kerim'de bazı kavimleri söylemiş oldukları sözlerle, öyle mi? Yapmış oldukları fiillerle ne yapmıştır? Tekfir etmiştir. Mesela ne demiştir? يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ Onlar o sözü söylemediklerine dair yemin ediyorlar. Bilakis onlar küfür sözünü söyleyip İslamlarından sonra küfre girdiler. Allah bunları neyle tekfir etmiştir? Allah bunları sözlerle tekfir etmiştir. وَلَيْنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ اِنَّمَا كُنَّ نَخُودُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِ اللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ sen onlara sorarsan biz şakalaşıyorduk, kendi aramızda eğleniyorduk diyecekler. De ki Allah'la, Resulü'yle, ayetleriyle mi dalga geçiyorsunuz? La تعتذروا قد kefertum ba'de imanikum. Özür dilemeyin, siz imanlarınızdan sonra muhakkak ki küfre girdiniz. Neyle? Yapmış oldukları şakanın bizzat neyle? Bizzat kendisiyle. Veyahut da ne diyordu Allah Azze ve Celle? لا ترفعوا أصواتكم فوق Sonra entahbete amalukum tabi o ayetin sonunu söylüyorum entahbete amalukum ve entum la teş'urun sesinizi peygamberin sesinin üzerinde yükseltmeyin amelleriniz boşa gider de siz farkına bile ne yapmasınız farkına bile varmasınız demişti ki Allah azze ve celle insanları Kur'an-ı Kerim'de neleriyle itikatlarıyla sözleriyle fiilleriyle tekfir etmiştir bunlar ne bunlar küfür sözleri küfür fiilleri bir de haramlar var haramlara gelince ehl sünnet haramların mücerret işlenmesiyle sahibinin küfre girmeyeceğini ancak işlemiş olduğu haramın helal olduğuna itikat ederse o zaman ne olur? O zaman insanın kafir olduğunu söylemişlerdir. Burada da ne için? Allah'ın haram kıldığına helal demiş olduğu için. Bunun da delilleri neydi demiştik? İşte okumuş olduğumuz ayet, Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez bunun dışındakileri affeder. Bunu anlatmıştık öyle değil mi? Ubadah İbn-i Samet'e rivayet etmiş olduğu gelin bana biat edin. Allah'a şirk koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina yapmamak, iftira etmemek vesaire vesaire. Kim de dünyada bunlardan birini yaparsa ve ona had uygulanırsa bu onun kefaretidir. Kim de dünyadayken bunlardan birini yapar ve Allah onu setrederse kıyamet gününde Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Allah dilerse onu affeder, dilerse onu ne yapmaz? Dilerse onu af etmez. Anlaşıldı. Biz demiştik ki, bunlara göre Ehl-i Sünnet ne diyor? Bunlara göre Ehl-i Sünnet diyor ki, günahlar küfrün şubelerindendir. İmanın azalmasına sebebiyet verir. Lakin helal görülmediği müddetçe insanı yapmaz? insanı dinden çıkarmaz. Bu konuda demiştik ney? Üç taife Ehl-i Sünnet'e muhalefet etmiş. Mürciye, Havariç bir de mutezile Öyle mi? Mürciye demişler, imanla beraber hiçbir günah insana zarar vermez. Bu görüş neydi? Yanlış. Her günah insanı küfre götürmese bile insanın imanını azaltıp kalbinde ne yapardı? Kalbine siyah bir nokta koyardı. Hariciler demişler ki her büyük günah işleyen insan kafirdir. Mutezile demiş ki büyük günah işleyenler dünyada ne kafirdir ne müslümandır. Ama ahiret gününde nedirler? Ebedi cehennemdedirler diye. Tamam mı? Bu da ne? Bu da sapık olan fırkaların şeyi, sapık olan fırkaların düşüncesi. Bunu burada niye anlattı? Bunu burada şunun için anlattı, ta ki bir müslüman küfür olmayan bir şeye küfür deyip de müslüman kardeşini ne yapmasın? müslüman kardeşini tekfir etmesin diye. Öyle mi? ta ki bir müslüman eğer müslümanlar haramın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu, dine ne ile girildiğini, ne ile bir insanın müslüman olduğunu bilmezse o zaman ne yapacaktır? o zaman insanlar birbirlerini haksız yere tekfir edeceklerdir ve İslam kardeşliğinin hukukuna zarar getirecektir. Çünkü Müslümanın malı ve canı diğer Müslüman kardeşine nedir? Diğer Müslüman kardeşine haramdır. Onun için ancak küfür neyle olur. Küfür ap açık küfür olan ve Allah'tan da katımızda ap açık delil bulunan meselelerde olur. Tamam? Devam edelim. Kad hazzerennbi sallallahu An yok firaahadan bir kimsenin tekrar etmesine, adam bir kimsenin, duna e burhanin derinlemaksızın. Allah sallallahu aleyhi sallamle, de bir sallallahu sallam dedi ki, ey yümen e, kim olursa, e, herhangi biri, aileli ahihi kardeşine derse, ya ey kafir derse, fakat b abiha, adabuhumu, e, bu söz ona döner. O ikisinden birine döner. Yani i̇kisinden birine döner. İmkâne Böyle olursa böyledir. Kemal e, Kemal Kâre dediği gibiyse kafirdir. Ve illa değilse Racaat aleyhi kendisine döner. Ve öyle. Men Da'a rjulen e, kim bir adamı bir kişiyi çağırırsa bil küfri küfürle. Ve öyle veya derse adu illahi Allah'ın düşmanı derse. Ve illa böyle değilse ke, e, böyle değilse kendisi illa her aleyhi kendisine döner ve faale raculun bir kişi töhmet, et, töhmet etmez raculen bir la ne bu Tö şey yapmasın ee, la yermi rama atmak demek öyle değil mi? burada atmaktan kasıt ne? Ha, yani ona, onu o şekilde isimlendirmek veyahut da o şekilde ne yapmak? ona o şekilde bakmak evet la yermi raculun raculen bir fısuki, bir kişi bir kişiye e Tövmet etmesin fısıkla, valla yirmihi bil küfürle de tövmet etmesin. İlla irteddet aleyhi ancak yalnız nödlar inlemiyor kun sahi buuk eğer kardeşi böyle değilse. Aale vamen rama muvminen bir kimse e, e, mümini e, tövmet etmesin bir küfürle. Vamen raa kim ki bir mümini küfürle tövmet altında bırakırsa, fuhu o onu öldürmüş gibidir. وَقَالَ ya dedi ki اِذَا قَالَ رَجُلُ يَخِهِ bir kimse kardeşine de dediği zaman يَا كَافِرُ kafir, ey kafir dediği zaman fakat بَا اَبِهِ اَحَدُهُنَا o ikisinden birine döner evet şimdi normalde peygamber aleyhissalatu vesselam müslümanların hukuklarını muhafaza etmek müslümanların birbirleriyle kardeşçe yaşayabilmesi için bir takım kaideler koymuştur bunlardan bir tanesi de nedir? bunlardan bir tanesi de haksız yere bir insanın kardeşi olan bir Müslümana kâfir demesidir. Öyle mi? İşte alimlerin bu şartlara bakmak lazım, engellere bakmak lazım vesaire demelerinin sebeplerinin sebebi hep bundan dolayıdır. Ta ki bir Müslüman haksız yere tekfir edilip kanı, malı, canı ne olmasın insanlara muhbah kılınmasın diye. Ondan ötürü Peygamber Aleyhissalatu vesselam e, özellikle Medine döneminde sürekli Müslümanlara bu tip telkinlerde bulunarak birbirlerini tekfir etmelerinin önüne geçmiştir. Lakin bu mutlak değildir. Ne demek bu mutlak değildir? Mesela örnek olarak söyleyelim. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın yanında Hazreti Ömer birçok sahabeyi küfürle töhmet altında bırakmıştır. Öyle değil mi? Mesela örneğin Hatib bin balta Baltâ'a Hatib bin Ebî Baltâ'a Mekkeli müşriklere mektup yazdığı zaman Ömer radıyallahu an ona münafık demiştir. Mürtet demiştir. Öyle değil mi dininden döndü demiştir. Ayaklarının üzerinde terk etti demiştir. ihanet etti demiştir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Hatıb'la konuştuktan sonra Hatıb'ın Müslüman olduğunu söylemiştir. Eğer bu hadisler mutlak olmuş olsaydı dönüp Hz. Ömer'e sen mürtet oldun. Sen fasık oldun. Sen ayaklarının üzerine gerisin geriye döndün demesi gerekir. Öyle değil mi? Çünkü bu hadislerin gereğince kim birine böyle bir şey derse ve onda da bu bulunmazsa onun onun üzerinde ne yapması lazım? Geri dönmesi lazım. Mesela muazz zın namaz kıldırdığı kavimde namazı bırakan adamı muazazık edildiği zaman o münafıktır demiştir. Öyle mi? Resulullah şikayet edildiği zaman Resulullah muazza haksız bulmuştur namazı uzattığı için. Ama muazza sen kardeşini yanlış yere nifakla töhmet altında bıraktığın için. Sen münafık oldun. Nifak senin üzerinde döndü dememiştir mesela. Yine e, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kör olan adamın evinde namaz kılmaya gittiği zaman adamın birini soruyor. Eee bir sahabeyi soruyor. Oradan da bir tanesi diyor ki o münafıktır ey Allah'ın Resulü. Diyor Peygamber Aleyhissalatu Vesselam. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam sonra onun İbni Duhayşin Allahu alem yanlış hatırlamıyorsam ismini. Değişik de bir ismi varsa haberin Adam onun münafık olduğunu sürekli münafıklarla beraber olduğunu söyleyince Peygamber Aleyhisselatu vesselam hayır diyor. Ee, bu şey kısası hani bir kör sahabe geliyor diyor Ya Resulallah, benim bir evim var İtaban ibn Malik. Ey Allah Resulü diyor benim bir evim var. Dilersen gel diyor benim e, evimde bir gün namaz kıl. Ben orayı mescid edineyim. Senin namaz kıldığın yeri. Peygamberimiz de bir gün Ebubekir radıyallahu anh alıp oraya gidiyor. Tabi namaz kıldıktan sonra insanlar geliyorlar eve. Peygamberi ziyaret etmeye aleyhissalatu vesselam. O da bir sahabesini soruyor. Bir zedisine diyor ki o münafıktır ya Resulallah, mecliste olmayan biri. Sonra Peygamberimiz onun münafık olmadığını beyan ediyor onlara. Ama dönüp oradaki sahabelere siz münafık oldunuz demiyor. Bunları niye söyledin? Bu hadislerin mutlak olmadığını ifade etmek için. O zaman demek ki bu hadisleri kayıtlamışız, kayıtlamamız gerekiyor. Ne ile kayıtlamışız? Peygamberimizin fiiliyle, kafadan değil öyle mi? Çünkü Peygamberimiz bir söz söylemişse onun en güzel açıklaması Yine peygamber aleyhissalatu vesselam'ın bizzat kendi fiilidir, öyle mi? Biz ne yapıyoruz? Peygamberimizin fiiliyle bu hadisleri kayıtlıyoruz. O zaman nasıl bir kayıt getireceğiz burada? Haksız yere, hiçbir delil olmaksızın durduk yere bir insan kardeşine kafir derse, o zaman o küfür insanın üzerine ne yapar? O zaman o küfür insanın üzerine döner, anlaşıldı? Yoksa eğer kardeşi küfrü gerektiren bir fiil yaparsa, küfrü gerektiren bir söz söylerse, küfrü gerektiren bir inanış biçimiyle inanırsa Müslümanın acele etmemesi gerekir. Acele etse de bu sadece hatadır. Lakin küfür olarak insanın üzerinde ne yapmaz? Geri dönmez. Bunu neye göre söylüyoruz? Bunu Peygamberimizin, sahabesinin insanlara tavırlarındaki muamelesine göre söylüyor. Öyle mi? Zaten mesela bu hadisi şerh eden alimler buradaki küfrün hakiki bir küfür olmadığını ifade etmek için ne demişler? Demişler ki buradaki küfür, hakkı küfür değildir. Yani insanı dinden çıkaran küfür değildir. Neye göre bunu söylemişler? Nas bir şeye küfür dediği zaman, birinin bu insanı dinden çıkarmayan küfürdür deme gibi bir lüksü var mı? Yok. Ancak yan bir karine olur, yan bir delil olur. Oradaki fiilin küfür olmadığını bize ne yapar? Küfür olmadığını bize ifade eder. Biz o zaman deriz, bu küfür küçük küfürdür. İnsanı ne yapmaz? İnsanı dinden çıkarmaz. Tamam ne, ne demişler mesela buradaki küfre nankörlüktür demişler. Neyin nankörlüğüdür? Kardeşlik hukukuna nankörlüktür. Öyle mi? Allah bizi birbirimize düşmanken ateşin kenarından kurtardı ve bizi kendi lütfuyla birbirimize kardeş yaptı. Haksız yere bir kardeşimizi tekfir etmek Allah'ın bu lütfuna, bu nimetine karşı nedir? Nankörlüktür demişler. Bu insanı küfre götüren bir postacıdır demişler. Ne demek? Haksız yere sürekli Müslümanlara kafir kafir kafir kafir en son Allah'ın Müslüman dediklerinde kafir olduğuna itikad edip insanı küfre götürecek bir postacıdır demişler. Bu büyük günahlardan olup Peygamberimizin kendisinden sakındırma gayesiyle ağır lafızlar kullanmış olduğu haramlardandır demişler mesela. Hani bu şeriatın usullerinden bir usuldür. Eğer bir peygamber, bir imam, bir halife, bir müştehit, bir müftü bir kavimdeki bir hatayı görürse ve bu hata kendi zatında çok büyük olmasa bile lakin çok çok daha büyük hatalara götürebileceğini fark ederse o hata için çok ağır lafızlar ne yapabilir? çok ağır lafızlar kullanabilir öyle mi? mesela ne gibi? Peygamberimizin من غشنا فليس dediği gibi bizi aldatan bizden değildir öyle mi? çok ağır bir cümle bu öyle değil mi? bizi aldatan bizden değildir peki burada gerçekten bizi aldatan kafir midir? Hayır değildir. Öyle olsa Resulullah bu hadisi bizzat yüzüne söylediği insanları aldatan satıcıyı orada öldürmesi gerekir. Veya hücceti ikame edip küfründen döndürmesi gerekir. Böyle bir şey ne değil söz konusu değil. Veya sahabeler, biz işte artık yemek yemeyeceğiz, evlenmeyeceğiz, sürekli oruç tutacağız dediklerinde benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Oysa sahabeler onu yapsaydı dinden mi çıkacaklardı? Hayır dinden çıkmayacaklardı. Ama dine ruhbaniyet, Peygamberin sünnetinden yüz çevirmek gibi çok büyük bidatler gideceği için Peygamberimiz buna çok ağır bir cümle ne yaptı? Müdahale etti. Ehli sünnet imamları da böyle yaptı mesela. Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir diyorlar mesela. O biz biliyoruz ki ehli sünnet imamları Kur'an mahluktur diyenlerin bile hepsini tekfir etmemişler, öyle mi? Hüccet ikamesi yapmışlar, anlatmaya çalışmışlar, mevzu kapalı bir meseledir demişler. Yani Kur'an mahluktur diyenlerin bile bizzat muayyen olarak onları bile tekfir etmemişler. Ama Kur'an mahluktur diyen kafirdir, ona kafir demeyen de kafirdir demişler. Niye böyle sert bir üslup kullanmışlar? Avamın itikadını Muhtezile'nin sapıklığından korumak için. Öyle mi? Çünkü Muhtezile bu itikadıyla insanlara nüfuz ettiği zaman akabine Muhtezile'nin hem bu pis itikadı hem de bundan sonra gelecek olan bütün o pis itikadları halka ne olmuş olacak, bulaşacak. İşte Sünnet avamı bundan muhafaza edebilmek için böyle bir sert uslup kullanmıştır. Peygamberimiz de aleyhisselatu vesselam, Müslümanlar birbirini tekfir etmesin. Çünkü birbirini tekfir etmek yerinde durmuyor. Tekfir ettiğin zaman adamın kanını, mallı, canını da mübah görüyorsun. Öyle mi? Artık onu öldürürken ibadet işliyormuş gibi onu öldürecek. Yani Müslümanlar haksız yere birbirlerini tekfir ederlerse bu zaten bir hatadır. Lakin bu hata kendinden daha büyük bir hataya götürecek. O da nedir? Müslümanların kanını dökmek, Müslümanların birliğini bozmak, Allah'ın Müslüman dediğine kafir demek yani ahkamların birbirine karıştırılması. Nasıl ki Allah'ın kafir dediklerine Müslüman demek büyük bir tehlikedir. Neden dolayı tehlikedir? Çünkü ahkamı birbirine karıştırıyorsun. Müşrik milletin ahkamıyla İslam milletinin ahkamı birbirine giriyor. Allah müşrik için ayrı hükümler belirlemiş. Müslüman için ayrı hükümler belirlemiş Sen müşriye müslüman dediğin zaman bütün hükümlerin yerini ne yapmış oluyorsun? Değiştiriyorsun Hem Allah'ın şer'i hem de kevni iradesine muhalif hareket etmiş oluyorsun Öyle mi? Allah bütün teşri'atını pisle temiz birbirinden ayrılsın diye yaparken Sen pisle temizi getirip birbirine karıştırıyorsun Bu da aynen böyle Tam zıddı ama aynısı sen bu defa Allah'ın Müslüman dediğine ne yapmış oluyorsun? Kafir demiş oluyorsun ve Allah'ın kafirler için kılmış olduğu ahkamı getirip Müslümanların üzerine uyguluyorsun. Gene Allah'ın hem şer'i hem de kevni iradesine ne yapmış oluyorsun? Muhalefet etmiş oluyorsun. Anlaşıldı mı? Ondan dolayı Peygamberimiz insanları bundan ne yapmıştır? Bundan sakınmıştır. Ve bu hadis nedir? Kayıtlıdır. Ne ile kayıtlıdır? Peygamberimizin fiilleri, sözleri, uygulamalarıyla kayıtlıdır. Buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Yok. Vakhiru davana elhamdülillahi rabbil